25 arasında değişen gençler ite bindikleri halk otobüsünün arka tarafında kalabalık bir grup oluşturmuşlardı. Yaptıkları hararetli konuşmalara bakılırsa biraz önceki toplantıları son derece başarılı geçmiş ve istikballeri için önemli bir merhale daha kat etmişlerdi. Gençlerden en uzun boylu olanı diğerlerinin tepesinden sağa sola bakınırken otobüsün ortalarında oturan bir dedeyi görüp arkadaşlarının kulaklarına bir şeyler fısıldadı. Gürültü bir anda kesilmiş, yolcular da bu durum karşısında meraka kapılmışlardı. Dedeyi ilk gören genç kalabalığı yararak ona doğru yaklaştı ve ceketini saygıyla ilikleyip ''Müsaade ederseniz elinizi öpmek istiyorum hacı amca.'' dedi. İçimden geldi de. Yaşlı adam İstanbul'daki yakınlarını eşiyle birlikte ziyaret eden bir bektaşi dedesiydi. Başındaki beyaz sarık, büyük bir kısmı kapkara olan sakallarının aklaşan yan kısımlarıyla uyum sağlıyor, sırtındaki beyaz cübbesi ise ayağındaki mest lastiklerle Kontrast teşkil ediyordu. Delikanlı ihtiyarın şaşkın şaşkın uzattığı elini öptükten sonra sakalını da sıvazlamayı ihmal etmedi. Diğer gençler de aynı şeyi yapmak için bir anda dedenin çevresini verdiler. Yaşlı adam olup bitenleri anlayamamasına rağmen yanındaki hanımına dönüp yahu hatun diye söylenmeye başladı. Bir de bu gençleri beğenmiyordum. Ne kadar efendi ve saygılı olduklarını dönünce konu komşuya anlatırsın. Gerçekten de otobüs bir anda ulvi bir havaya bürünmüş ve ilk önceki sakal sıvazlamalarının yerini sakal öpmeler almıştı. Bu arada otobüsteki kadın erkek diğer yolcuların da işin ciddiyetini fark ettiği gözleniyordu herkes hayatta bir kere görebilecekleri böyle bir mübarek karşısında içinden adaklar adamış ve kendilerinden geçerek yaşlı adamın sakalına doğru yönelmişti. Hatta yer yer ilahi sesleri bile duyuluyordu. Çok uyanık bir olan şoför de dikiz aynasından vaziyeti kavramakta gecikmedi ve otobüsü ilk gelen durağa çektikten sonra geçiş üstünlüğünden faydalanıp sakal ziyaretini hallediverdi. Yaşlı adam kısa bir sürede bu işe alışmış ve gösterilen hürmetten ötürü tek kelimeyle mesrur olmuştu. Biraz sonra ineceği durağa geldiğinde hanımıyla birlikte kapıya doğru yöneldi ve araba durduğunda iki cihanda da aziz olun evlatlarım diye bağırdı. Ama merak ettim doğrusu. Siz de mi Bektaşisiniz? Otobüsteki gençlerden en iri kıyım olanı hemen lafa karışıp Acayip yaklaştın be bey baba diye cevap verdi Bektaşi değil ama Allah beşiktaşıyız Yani anlayacağın beşiktaşlıyız Siyah beyaz sakalın ve o renklerdeki kıyafetin güneşte parıl parıl parlayınca Takımımıza karşı her zamanki görevimizi yapalım demiştik de Kıymetli dinleyiciler Tabi yapılan iş ne olursa olsun Eğer Allah rızası için olmayınca Yapana bir sevap kazandırmıyor Biraz önceki öyküde de olduğu gibi Velev ki el öpme de olsa saygı gösterme de olsa Eğer o Allah rızası için değilse bunu yapana bir faydası dokunmayacak, bir faydası olmayacak. Sadece o hal ve hareket yapılmış olacak. Tabii bunun ne kadar fayda verir, ne kadar vermez. İşte bunun için Üstad Hazretleri'nin eserlerde Belki birçok yerde görmediğimiz Sadece ihlas Risalesinde Bu lem'a La akal Her 15 günde Bir defa okunmalı Kıymetli dinleyiciler La akal en azından demek Ve Zannediyorum Günümüzün müslümanı mümini dine hizmet eden her bir insan en az 15 günde bir elhak doğrudur okuması lazımdır. Çünkü âlemi İslam'ın fertlerini ilgilendiren, balans ayarı yapan, rot ayarı yapan tabiri caizse insanı belli dengeler üzerinde tutan Öyle güzel bir Risale ki, işte bu 21. Lema, Üstad Hazretleri tarafından, En az, Yani bu her gün okunsa, Yeridir, değer, iki günde bir okunsa, Yeridir, Haftada bir okunsa, Yeridir ama, Hiç okunmuyorsa, Hiç okunamıyorsa, En azından, 15 günde bir defa okunmalıdır diye, emir ve tavsiye buyurduğu bu 21. lem'anı, İhlas Risalesi dediğimiz bu bölümü inşallah hep beraber sizlerle bir okuyalım, bir ders yapalım. Çünkü nefsim de dahil buna çok ciddi ihtiyacımız var. Hizmet hayatımızda, ibadet hayatımızda, eğer bir gedikler açılmışsa, delikler açılmışsa, yarıklar açılmışsa işte bu İhlas Tirsalesi'ndeki geçen düsturları unutmamızdan veya ihmal etmemizden veya hatırlayamamamızdan kaynaklanmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim وَقُومُ lillahi قَانِتِينَ Bakara Suresi 238. ayet Mealen namazlara kalkıp huşu ile Allah'ın divanında durun. Ve tenaza'u fe ve tezhebe Sakın birbirinizle ihtilaf etmeyin. Sonra korkuya kapılıp zafa düşersiniz. Rüzgarınız kuvvetiniz gider. Enfal suresi 46. ayet. Burayı bir daha tekrar ediyorum kıymetli dinleyiciler. Sakın diyor ayetin mealinde. Birbirinizle ihtilaf etmeyin, ayrılığa düşmeyin. Sonra korkuya kapılıp zafa düşersiniz rüzgarınız kuvvetiniz gider. Kad aflaha men zakka ve kad Nefsini maddi ve manevi kirlerden arındıran felaha erer. Onu günahlarla örten ise ziyana uğrar. Şems suresi. Ve le Teşteru bi-ayeti semanen Ayetlerimi az bir fiyatla, yani dünya menfaati karşılığında satmayın. Bakara suresi 41. ayet. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniyede arkadaşlarım. Şimdi Risale-i Nur'larda birçok yerde ey nefsim diye başlıyor üstad. Ey tabiatperest diyor, ey ehli inkar diyor. yerde ey nefsim ey tabiat perest ey işte ehli inkar diye başlıyor fakat burada başlangıç çok enteresan ey ahiret kardeşlerim kimdir ahiret kardeşlerimiz la ilahe illallah muhammedur resulullah diyen bütün insanlar yeryüzünde bizim ahiret kardeşlerimiz niçin çünkü Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam cennetin anahtarı diye ifade buyurduğu La İlahe Muhammed Muhammedun Resulullah diyen ve bu iman ve itikat üzerine giden bütün insanlar bizim ahiret kardeşlerimizdir. Şimdi meseleye başlarken Üstad bütün alemi İslam'a hitaben başlıyor ve sonrasında da Ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım diyor şu iman hizmetinde bulunan arkadaşlarım diyor. Kur'an hizmetinde bulunan arkadaşlarım. Ders önce tüm alemi İslam'ın fertlerine sonrasında da Kur'an hizmetinde bulunan insanlara bilirsiniz ve biliniz. Bu da çok enteresan. Biraz böyle Risale-i Nurlardaki ifadeleri böyle edebiyat gibi okumamak lazım. İşte böyle hani birbirine yakış yakışsın böyle. İşte e, kafiyesi tutsun, bilmem neyi tutsun diye değil bak. Burada kullanılan kelimelerin her biri her biri üstat diyor ya. Bu ben ben yazmadım bunu bana yazdırıldı diyor. Her biri bir hikmete binaen ve netice itibariyle bir vazifesi bir hikmet olduğundan dolayı o kelime oraya konulmuş. Bilirsiniz ve biliniz diyor. Demek ki biz bunu biliriz ama daima da hatırlatmakla hatırlatılması gereken, daima tazelenmesi gereken, daima ihtar edilmesi, ikaz edilmesi gereken, daima yenilenmesi gereken bir mesele bu bilirsiniz ama diyor yine biliniz bakın bu dünyada heh, şimdi bu eserler ve bu eserin ana kaynağı olan Kur'an biliyorsunuz Risale-i Nurlar Kur'an'ın tefsiri yani Üstad Bediüzzaman Hazretleri oturup da ben bir kitap yazayım diye oturup böyle bir eser yazmamış Risale-i Nurlar altını bir daha çiziyorum Kur'an'daki ayet-i kerimelerin tefsiridir İşte Nasıl ki Kur'an Ölü kitabı değil Mezarlık kitabı değil Sadece ahirete müteallik insanların huzur ve saadetini Temin ve tesis etmesi adına Gönderilmiş bir kitap değil Kur'an Bizlere Hem dünya sıhhat ve selametimiz Hem dünya Kurtuluşumuz ve huzurumuz hem de ahiret huzurumuz ve kurtuluşumuzun sahat ve selametimizi saadetimizi temin ve tesis edecek ve bu noktada yol gösterici bir kitaptır e, bir şeyin ana kaynağı bu olursa o anadan sudur eden dökülen Risale-i Nurların da sadece ahirete müteallik düşünülmesi zannediyorum yanlış olur bu noktadan diyor ki bu dünyada ve hususen ukrevi hizmetlerde yani bu ihlas risalesi ve bunun içerisindeki geçen düsturlar, kaideler, kurallar hem bu dünyada ama hususen de ukrevi hizmetlerde en mühim bir esas. Şimdi sizlerin evleri vardır oturduğunuz veya iş yerleriniz vardır. Veya vücudunuz var, vücutta iskelet var. Vücutta iskelet esastır bakın. Etler o kemiklerin üzerine, iskeletin üzerine bina edilen şeylerdir. Sizin kemikleriniz olmasa etleriniz ayakta durabilir mi? Duramaz. Sizin binalarınızda kolon dediğimiz o ana kolonlar, esaslar olmasa en ufak bir sarsıntıda o tuğlalar veya ne ile yapılmışsa hemen yıkılıverir. Ayakta duramaz. Birketler yıkılıverir. Şimdi bu noktadan ihlas en mühim bir esas diyor. En büyük bir kuvvet. İleride gelecek. Diyor ki bizler gayet az ve zayıf. Ve fakir olduğumuz halde diyor. Düşünün şimdi kıymetli dinleyiciler. Gerek şehrimizdeki gerek ülkemizdeki. Gerekse şu üzerinde yaşadığımız dünyamızdaki insanların kaçta kaçı Allah'a ve peygamberine inanıyor. Kaçta kaçı Kur'an'la amel ediyor. Kaçta kaçı namazla şerefleniyor. Oruçla üruç ediyor. Zekatla kanatlanıyor. Haçla Rabbine ve Efendisine kavuşuyor. Kaçta kaç. Bunun için burada biz az ve zayıfız ama bize ne lazım? Güç kuvvet lazım. İşte diyor burada en büyük bir kuvvet nasıl ki hani Uhud'da, Bedir'de 313 kişinin karşısında bin küsür kişi vardı. Ama Allah'ın yardımıyla o 300 kişilik ordu bin kişilik küffar ordusunu mağlup etti Bedir'de. Neden? Halbuki mesela İslam tarihinde öyle savaşlar vardır ki Tarık bin Ziyad'ın o bulunduğu savaşta her bir askere 25 düşman askeri düşüyor. Düşünebiliyor musunuz? Ama öyle bir noktaya geliyor ki artık askerler yavaş yavaş kaçmaya başlıyor. Tarık bin Ziyad orada o tarihi kararını verip gemi, denizdeki gemileri yaktırıveriyor. Askerler gemiye binip kaçmayı düşünmesinler diye. Ve sonrasında bir komutan olarak askerlerin önüne geçiyor. Askerlerim diyor. Önünüzde deniz gibi bir düşman. Arkanızda da düşman gibi bir deniz. Ya gidip Düşmanla çarpışacak, şehitlik makamına ulaşacak, Rabbin rızasını kazanacaksınız. Veyahut da denize kaçacak, boğulup ebediyen cehennemlik olacaksınız. Oradaki o hareket askeri tetikliyor ve Allah'ın izniyle Tarık bin Ziyad o tam böyle artık bittik denildiği noktada ordunun galip gelmesi, muzaffer olması adına tabiri caizse o tetiklemeyi yapıyor. Ve sonrasında o koskoca çilyonu gibi olan o düşman mağlup oluyor. Ama burada bir enteresan daha husus var. O da ayağını kralın hazine odasında, hazinelerinin sandığının üzerine koyduğu zaman ihtimal içinden bir gurur, bir kibir, hani sen, bu zaferin sebebi sensin. Sen zaferi elde ettin manasında ihtimal, bir duygu ve düşünce geliyor ki, kendi kendine şunu diyor. Tarık, dün berberi bir köleydin. Allah seni komutan yaptı. Sonrasında muzaffer bir komutan oldun. Unutma yarın toprak olup, kabrin içerisine girecek toprak olacak ve Rabbin huzuruna gideceksin. İşte Burada en büyük bir kuvvet. Sonra en makbul bir şefaatçi. Evet. Ve en metin bir noktayı istinat. Burada bir hadisi şerifi arz edeyim. Allahu Teala'nın ancak ihlasla yapılan ve sadece kendi rızasının gözetildiği ameli kabul buyurduğuna dair bir hadis var. Evet. En makbul bir şefaat. Şimdi bizim amellerimiz bize şefaat edecek. İbadetlerimiz inşallah bize şefaatçi olacak. Öte tarafta Rabbin huzurunda geçerli akçe ihlasla yapılan ameller. Nasıl ki şimdi siz mesela sahte paralar basılıyor değil mi kıymetli dinleyiciler? Bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın bastığı paralar var. Orada onun mührü var. Orada onun numarası var, onun sikkesi var. Onun bir nişanı var. Ve siz bu Merkez Bankası'nın basmış olduğu, piyasaya sürmüş olduğu paralarla alışveriş yapıyorsunuz. Ancak bakın o kadar güzel bir misal ki bu. Aynı para, aynı kağıt, aynı renk, aynı yazı. Adeta tıpatıp atıp böyle. Birbirinden farkı yok. Aynısı. Ama o Merkez Bankası'ndan çıkmamış. Ama o merkez bankasının çıkışından geçmemiş ve o sahte oluyor bakın. Yakalandığı zaman ne oluyor? Sahibini hapse götürecek, mahkum ettirecek bir vasıta oluyor. Şimdi hareket aynı da olsa, namaz aynı da olsa, oruç aynı da olsa, zekat aynı da olsa eğer o amelin üzerinde ihlas damgası, ihlas sikkesi, ihlas mührü yoksa o ötede bize fayda vermeyecek, cennete kazanma adına bir sermaye, bir şefaatçi olmayacak, aksine, aksine öyle bir sermaye beklerken, bizim için ötede bir azık beklerken bir de bizim için hesaba çekilme sebebi olacak. Bunun için iklas en makbul bir şefaatçi. En metin bir noktayı istinad. Yani en sarsılmaz, en sağlam bir dayanak noktası. En kısa bir tarık hakikat. En kısa bir hakikat yolu. Şimdi bazen böyle insan yapmış olduğu bir şeyi istiyor ki, bir hocası, bir şeyhi, bir efendisi, bir abisi, bir ablası, bir büyüğü görsün ve onu takdir etsin. Nefis bakın bunu dedirtiyor insanı ve nefis bunu beklettiriyor insanı. Ama insan şunu yakalasa. Ben bu amelimi için yapıyorum? Allah için yapıyorum. Allah için yapıyorsam, Yapmış olduğum her şeyi Allah görüyor mu? Evet görüyor. Allah kayıt altına alıyor mu? Alıyor, kaydediyor, ediyor, muhafaza ediyor. E o zaman benim Rabbim yapmış olduğum hizmetleri, yapmış olduğum ibadetleri, yapmış olduğum amelleri görüyorsa başkasının görmesini ben niye beklemeliyim ki? Rabbim görüyorsa yeter. İşte bu noktadan en kısa bir tarika hakikattir. Allah'a en kısa ulaşma yolu. İhlas. En makbul bir duayı manevi. En makbul bir manevi dua. En kerametli bir vesile-i makasıt. Maksada ulaşma adına en kerametli. Keramette biliyorsunuz sebepler aşılır. Sebepler yoktur. İşte ihlas maksada ulaşma adına en kerametli bir vesile. Rabbin rızasını elde etme adına en kısa, en kerametli bir vesile. En yüksek bir haslet. En safi bir ubudiyet ihlastır. Madem ihlas da meskur hassalar gibi yani zikredilen hususlar gibi zikredilen meseleler gibi özellikler gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var. Bakın Madem ihlasla diyor, meskur özellikler, hususiyetler gibi çok nurlar var. Nur biliyorsunuz aydınlık demek. Eğer amelimizde ihlas yoksa, amelimizde aydınlık da yok demek. Amelimiz sönük demek. Eğer amellerimizde, ibadetlerimizde, hizmetlerimizde ihlas damgası yoksa, ihlas mührü yoksa, bizim o amelimizin kabirde bizi aydınlatması, ışıtması Mümkün değil çünkü o mesele Allah için yapılmamış ki bizi kabirde o kabrin sıkmasından fitnesinden azabından kurtaracak kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Bizi ebedi alemde cehennem ateşine atılmaktan kurtaracak kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. E bizim yapmış olduğumuz ameller Allah rızası için değilse biz orada kurtulma adına kimden ne bekleyeceğiz ki? O zaman o Cenab-ı Hak Celle Celaluhu diyecek. Ey fulan sen o amelini hocam görsün diye yapmıştın. Şeyhim görsün diye bilsin diye yapmıştın. Abim ablam duysun diye yapmıştın. Onlar duydular. Git onlar seni kurt kurtarsınlar. Git onlar senin elinden tutsunlar. Git onlar seni cehennemden çekip cennete koysunlar ama insanlık belki o an o telaş içerisinde onlara gitse onların da kendi kendilerini kurtarma derdi çabası içerisinde olduğunu görecek evet burada şunu altını çizerek ifade ediyorum Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik gelmiştir ve onun peygamber olma durumu olduğundan dolayı ona bütün kapılar açılıp cennetin gir ey Habibim ya Muhammed gir denilmesine rağmen o insanlığın iftihar tablosu ümmetimi almadan girmem ya Rabbi diyecek alnını secdeye koyacak onun o durumu mahfuz hariç diğer insanların birbirlerini kurtarma veya batırma gibi hiçbir hak ve selahiyetleri Olmadığına inanıyorum. Benim hocam kurtarır. Benim şeyhim kurtarır. Bak, Efendimiz Allah'ın rahmeti olmazsa kimse cennete giremez buyuruyor. Sen de mi ya Resulallah? Evet ben de diyor Efendimiz. İşte bunun için bizim amelimizi nurlandıracak ihlas ve amelimize güç kuvvet verecek. Yapmış olduğumuz hal ve hareketlerle bizi güçlendirecek, kuvvetlendirecek ihlas. İhlas yoksa bizde güç kuvvet de yok demektir. Ve madem işte sohbetin başında arz ettiğim bu müthiş zamanda zaman müthiş değerler altüst olmuş. Doğumumuzdan ölümümüz arası hal ve hareketler adetler, örfler, ananeler, gelenekler öyle altüst olmuş ki siz artık bazı nokta, noktalarda bağışlayın apışıp kalıyorsunuz doğumdan ölüme kadar diyorum düğünden derneğe kadar diyorum dinde olmayan kitapta olmayan efendimizin hayatında olmayan öyle hal ve hareketler alışkanlıklar bize örf ve adet diye yutturulmuş ve biz örf ve adet kurallarının Kaidelerinin esiri haline gelmişiz. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında yatmasından kalkmasına, oturmasından su içmesine, evlenmesinden hasta olmasına, insanlarla teşriki mesaisinden çarşıda pazarda alışveriş yapmasına, hanımlarla beraber olmasından evine girip çıkmasına, camiye gitmesinden savaşta namaz kılmasına, kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine örnek olmuş yol göstermiş burada bizim nasıl davranmamız gerektiğini hayatında bize anlatmış olan bir nebidir sallallahu aleyhi ve sellem ama dedim ya bizler dinde olmayan bazı meseleleri dine veya örf anane noktasına yerleştirmişiz ve bunun prangalı mahkumu haline gelmişiz Şimdi belki bazı dinleyicilerim diyecek ya bunlar da olur mu falan. Bakın mezarlarda bugün telkın veriyor imam efendiler. Efendimizin hayatında telkın diye bir şey yok kıymetli dinleyiciler. Yani insan o mezarın başında duruyor hoca. Ey Fulan sana sorarlarsa de ki Rabbim Allah. Peygamberim Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kitabım Kur'an, dinim İslam. Yahu kardeşim. Adam hayatındayken, aklı başındayken Allah dememişse, peygamber dememişse, Kur'an dememişse, İslam dememişse, aklı başındayken, canı tenindeyken dememişse, mezardaki o ruhu çıkmış, cansız olan vücudu bunu nasıl dinlesin Allah aşkına? Yani bu ne akla ne mantığa, ne de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i yere olmayan bir mesele. Ama maalesef hele sen bir telkın verme. Veya bir imam efendi bir mezarın başında telkın vermesini de görün. Antep'te kıyamet kopar. Veya hangi noktasına bakarsanız bakın. Hayatımızı biz Allah Resulü'nün hayatına göre örgülemeliyiz. Eğer bizim hayatımız Efendimiz'in hayatına benzediği ölçüde bir kıymet ifade eder. Düğünümüzden çeyizimizden düğün bakın şimdi bir davetiye furyası var şu anda. Bakıyorsunuz insanlar sadece hele hele böyle biraz varlıklı ailelerde davetiyenin kaliteli olması sanki o evliliğin mutluluğunu huzurunu artıracak gibi milyarlar sadece bir davetiye. Nedir davetiye? O insanlara bu düğünün olması adına bir ilanname. O insanlara bir davet buyurun deme. Haber etme onu. Bu Üç kuruşluk bir kağıda olsa ne yazar? 50 liralık bir kağıda olsa ne yazar? Milyonluk bir daveti olsa ne yazar? Ama bakın şimdi bu israf ve Allah israfı haram kılmış. Öbür alemde bizden bunu soracak. Sonrasında görüyorsunuz o tabak kırmalar. Nedir Allah aşkına bunlar? Ve bunlar insanımızın kalbine kafasına sanki böyle olur. Artık bu olmalı, bu normal bir şeymiş gibi tabiri caizse insan beynine, insan dimağına sokuşturulmak isteniyor. Evet. Bu noktadan dehşetli, bu müthiş zamanda, zaman müthiş. Ve dehşetli düşmanlar mukabilinde. Hani adam demiş ya dert bir değil, elvan elvan. Bir tarafta İslam düşmanları. Bir tarafta misyonerler, bir tarafta hangi hizmet için olursa olsun, hangi cemaat, hangi tarikat içinde olursa olsun, samimi hizmet edenler, tenzih ediyorum, onların ayakları bizim başımızın üstündedir, yeri vardır. Ama bir tarafta böyle bu işin içinde olma, bu işin ticari potansiyelinden, kapasitesinden istifade etme, bir çevre edinme, Sonrasında bunun için her türlü ama her türlü meseleyi meşru görme. Her türlü hareketi, her türlü niyeti meşru görme. Yeter ki onun istediği şekilde olsun. Ve bu işin maddi potansiyelinden, ticari menfaatinden kar elde etme. Böyle düşünenler bir yana, bir nefsin ve şeytanın esiri olmuş, kendini aşamamış insanlar bir yana, bir de Olur ya şimdi Allah herkesi bir şeyle imtihan ediyor. Diyelim ki Allah sizi diğer insanlara sevdirmiş. Veya sizin içinde bulunduğunuz cemaate Allah genişleme lütunu vermiş. Aynı dönemde aynı zamanda başlayan iki hizmetin birisi genişlememiş. Allah onları genişlememekle çoğalmamakla imtihan ediyor ama başka bir cemaate de çoğalma imtihanı vermiş. Şimdi kıymetli insanlar, çok kıymetli dinleyicilerim, her şey bir imtihandır. Eğer, büyüyen, genişleyen cemaat, gördün mü işte biz böyleyiz bak, biz böyle genişleriz, biz şu dünyaya sesini solunu duyuru, duyururuz İslam'ın, gibi bir gurura girdikleri zaman, girildiği zaman, işte bu iş bizdendir, işte biz yaptığımız için böyle oluyor denildiği zaman, velev ki o cemaat, dünyaya İslam'ın sesini duyurma adına da yola çıkmış olsun neticede varacağı yer şeytanla aynı durak olacaktır. Ama öbür tarafta düşünün Üstad Hazretleri Türkiye'ye değil dünyanın birçok yerine eserleri gönderirken o tevazusunu o mahfiyetini hiçbir zaman kaybetmemiş ve derslerine başlarken ey nefsim demiş. İşte Üstad'ın hayatıyla ilgili sizlere bir şeyler okuyacaktım önümde bir yazı vardı. Orada Abdullah Yeyin abi üstadı ziyaret etmek istiyor veya üstadı davet etmek istiyor. Benim diyor gelmem önemli değil diyor üstad. Risale-i Nurlar varsa benim gelmeme lüzum yok. İşte bu noktadan olabilir ya Allah bir hocayı sever, sevdirir. Allah bir insanı sever, sevdirir. O niçin çok seviliyor, niçin çok dinleniyor diye başkalarının hazımsızlık yapması, ona karşı çekememezlik göstermesi ve onun yükselmesi adına, gelişmesi adına, ilerlemesi adına her türlü şeyi mani olunmak, her türlü mani çıkarılmak istenmesi bir yana inanın şiddetli düşmanlar mukabilinde bu lafı, bu ifadeyi o kadar genişletebiliriz ki. Öyle ya, adam bakıyor bir güzellik görüyor. Ama kendi cemaati yapmadığı için verip veriştiriyor ona halbuki bizim prensibimiz ölçümüz şu olmalı Efendimiz insanlara faydalı olan insanı takdir ediyor övücü ifadeler kullanıyor kim olursa olsun yerden bir taşın bir kayanın veya zarar verici bir maddenin kaldırılmasını sadaka sayıyor Efendimiz Halbuki o caddeden Hristiyan'ı da geçiyor, Yahudisi de geçiyor, Gayrimüslüme de geçiyor. Ama oradan bir nesnenin alınıp kaldırılmasını sadaka hükmünde addediyor Allah Resulü. Bunun için biz bir güzellik, bir hizmet yapılıyor ise bunu yapanı değil. O işin muhtevasına, ihtiva ettiği manaya bakmak lazım. O güzelse onu acemat yapmış olsun ha B grup yapmış olsun, ha C dernek yapmış olsun, bu bizi o hadisenin iyiliğini takdir etmede engellememeli. Gölge yapmamalı, tesir etmemeli. Güzel mi bu? Güzel. O zaman güzel yapan da güzel. İşte bir de maalesef bu dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazikat karşısında. Şimdi bakın, bunu da ifade ederken ne birlerine gönderme yapmak istiyorum ne de birilerini taşlamak istiyorum katiyen yanlış anlaşılmasın ama şiddetli tazyikat karşısında evet şimdi aslında inanan insanlara ciddi bir tazyikat var şu dönemde mesela inanan bir insan inancından dolayı başını kapattığından dolayı şu anda üniversitelerde okuyamıyor inanan bir memur başını örtemiyor dairede. Ve siz birilerinin sigarasını veya geceleri içkisini içme rahatlığı içerisinde bazı yerlerde namazı ifa edemiyorsunuz. Ve sonrasında ben Efendimiz sünneti seniyesini yaşayayım. Rabbimin Kur'an'daki emirlerine göre hareket edeyim diye düşündüğünüz an içinde bulunduğunuz saha meşgul olduğunuz branş noktasında çok ciddi engellerle karşılaşıyorsunuz. Ve şiddetli tazikat karşısında ve savletli bidalar dalaletler içerisinde. Yani savletli bidalar dalaletler yani bidatların saldırıları dalaletlerin içerisinde. Bidat dedik ya her noktada böyle. Bakıyorsunuz cenazelere düğünlere iş yeri açılmasına çelenkler, çiçekler gönderiliyor. Ne faydası var Allah aşkına? Düğünlere, nikahlara çiçekler, çelenkler gönderiliyor. Ve bu noktada siz, ben daha önce birçok yerlerde de bunu arz etmiştim, bir iş yeri açıldığında, bir nikah veya düğün töreni yapıldığında, buralara gönderilen çiçeklerin, çelenklerin yerine, insanlar kitap hediye göndermiş olsalardı, Bugün işyerlerimiz ve evlerimiz dolu dolu kütüphaneler hükmüne gelirdi, noktasına gelirdi. Ve o bir günlük sadece vay be ne kadar çiçek vardı değil mi? Ne kadar çelenk vardı değil mi? Dedirten onun ötesinde de hiçbir faydası olmayan o hareket bizde ne Allah Resulü'nün hayatında var ne evliyaların hayatında var ne enbiyaların hayatında var. Tamamen bize batıdan ithal edilmiş bir husus olmasına rağmen bakın. Niçin yapmıyoruz ki biz? Yani çiçek çelek göndereceğinize kitap gönderseniz ya. Birisine hayırlı olsuna gittiğiniz zaman tabak çanak çömlek götüreceğinize onun evine kitap gönderseniz ya. Birisi evlendiği zaman veya haçtan geldiği zaman öyle ya. Şimdi mecburmuş gibi artık illa bir şey böyle. Hele hele o taziye evlerindeki hadise adeta beni çıldırtacak noktaya geliyor. Adamın birisi elinde kağıt, gelen yemeklerin kimden geldiğini yazıyor. Ya bir fecaat bu ya. Sen gönderiyorsan kardeşim Allah için göndereceksin. Orada yenilecek bitecek iş. Bir gün birisine niçin bunu yazıyorsun? E yarın onun cenazesi olunca biz de ona göndereceğiz. Arkadaş sen karşılıklı takas mı yapıyorsun ya? Ve sonrasında... Eğer bir dostum annesi vefat ettiğinde yapmıştı, takdir edilecek bir şey. Gelenlere ahiretle ilgili, ebedi alemle ilgili onu anlatan bir kitap hediye etmişti. Adam gitmiş kitapçıdan almış, 500 tane bin tane neyse. Gelenlere birer tane ondan hediye ediyor. Bak bugün biz dünyada ülke olarak millet olarak en az kitap okuyan milletlerden birisiyiz maalesef. Onun için birisi vefat ettiğinde, birisi düğün yaptığında, birisinin çocuğu olduğunda, birisi haçtan geldiğinde, birisi iş yeri açtığında, birisi ev aldığında, birisi düğün yaptığında biz oraya çanak, çömlek, çiçek, böcek falan filan değil kitap götürsek. Bugün birçok evimizde ilmi hal yok. Yani İslam'ın halini anlatan ilim manasında ilmi hal yok. İslam ilmi hali yok birçok evde maalesef. İslam İlmihalleri götürsek, Kur'an meali yok, Kur'an meali götürsek, hadis kitabı yok, İslam tarihi yok. Bakın ve bizim dinimizi iyi yaşamamız adına bunlar ana kaynaklar. Ben İlmihal bilmiyorsam, hadis bilmiyorsam, ayet meal bilmiyorsam, İslam tarihini, Efendimizin hayatını bilmiyorsam, ben bağışlayın ama televizyonda namazı beş vakitten üç vakte indiren insanlardan mı öğreneceğim bu dini? Tavuğu horozu kurban eden insanlardan mı öğreneceğim bu dini? Baş açık namaz kınılır diye. Kadını imamlık noktasına getiren medyadan mı öğreneceğim bu dini? İşte kıymetli dinleyiciler. Şiddetli tazikat karşısında ve savletli bidalar dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde. Gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi. Bakın inanın bu kelimelerin her birini en az yarımşar saat izah edilmesi gereken meseleler. Bizler diyor gayet az ve zayıf. Şimdi insanlar, müminler birbirlerinin aleyhine, birbirlerinin aleyhinde olacaklarına bir insanın elinden tutsunlar. Bir insanın derdine derman olmak istesinler. Yakınlarından, uzaklarından. Çünkü bizler gayet az ve zayıf. Bugün ezanlar okunduğu zaman camilere bakıyorsunuz. Sokaktaki caddelerdeki gezen insanların yüzde biri gelmiyor camiye. Gaziantep'in nüfusu bugün bir milyonu geçmişse, bir milyon iki yüz binse camilere vakit namazlarına gelen insanların sayısı yüz yirmi bin var mı? Zannetmiyorum. Cumalarda elhamdülillah biraz. Camilerimiz tıklım tıklım doluyor. Eh onda da şimdi çok şükür böyle bir yerden basmak hutbeler gidiyor. Hele hele biraz İmam Efendinin de bağı bahçesi, tarlası, dükkanı işi varsa orada zaten o yazılan hutbenin okunması üç, üç buçuk dakika sürüyor. Ve imam Efendi bir an evvel okuyayım. Tabi samimi olanları tenzih ediyorum bakın. Yanlış anlaşılmasın. Ama Haftada bir camiye cumaya gelen bir insan beş vakit namaz kılmıyorsa ve sadece haftada bir cuma günü ben Rabbime karşı bir ibadet bir ubudiyet yapayım duygu ve düşüncesiyle geliyorsa bu insan üç buçuk dakikalık bir şeyden ne alır Allah aşkına? Ama bir de orada böyle biraz yirmi yirmi beş dakika insanlara bir şey vereyim diye çırpınan didinen insanlara da yahu. Ne kadar uzattı hutbeyi yahu. Böyle uzatılır mı kardeşim? Ayaklarımız uyuştu, ayaklarımız koptu. Abi adam, elin adamın maç kuyruğunda 3 saat bekliyor bir bilet almak için. Eğer sen cuma günü, o cumada verilen hutbeyi bir büyük takımların maçı kadar değerlendiremiyorsan, ona giriş bileti almak için bekleyen insan gibi sen orada beklemeyi nefsine yediremiyorsan, ben sana ne diyebilirim ki? İşte onun için, Bizler ne kadarız? Bizler derken ben alem-i İslam ve İslam'ı yaşamak isteyen insanlar noktasında diyorum. Ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde. Bakın bugün hala insan haklarından bahsediyoruz değil mi? İnsana saygıdan bahsediyoruz. Ama hala bu ülkede başörtüsü problem kıymetlidir dinleyiciler. Hala problem. O zaman biz demek ki Kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük. Bu altını çiziyorum bunun. Gayet ağır ve büyük. Ve umumi bu İslam ve biz dini sadece camilere, mescitlere hapsedersek sadece hacılara, hocalara, şeyhlere, cemaatlere hapsedersek yanılmış oluruz kıymetli dinleyiciler. Bu din alem şumul bir din. Efendimiz aleyhissalatü vesselam rahmeten lil alemin alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamber. Sadece insanlara değil, alemlere, cinlere gönderilmiş bir peygamber. Biliyorsunuz Efendimiz bir yerden bir yere giderken, yanında ihtimal Abdullah bin Ömer vardı radıyallahu anh. O, onun etrafında bir daire çizdi. Ben dönünceye kadar bu daireden çıkma dedi. Ve sonrasında biraz ileriye doğru bir boşlukta, sanki birileriyle konuşuyor gibi sonrasında gürültüler gelmeye başladı oradan patıltılar gelmeye başladı ve o dairenin içerisindeki sahabi efendimiz ben diyor endişelenmeye başladım Allah Resulü için ama emir vardı bu daireden bu çizikten çizgiden dışarı çıkmayacaksın diye çıkmadım diyor bekledim sonrasında Allah Resulü döndü sordum bunun hikmetini sebebini Efendimiz buyurdu ki karşından bir çin, cin taifesi geldi bir grup cin geldi onlara İslam'ı anlattım onların bir bölümü İslam'ı kabul ettiler bir bölümü kabul etmediler kabul edenlerle etmeyenler arasında münakaşa çıktı o gürültü ondandır ve Efendimiz cinlerin de İslam'ı kendi peygamberliğini kabul ettiğinden sonra ondan sonra artık ötelere kendisine gelen daveti öteler adına bir tebdili mekan olarak görmüş ve dünya, bu dünyadan göç ede, edeceğini etrafındaki sahabelere söylemiştir. Yani ben artık insanlar da kabul etti, cinler de kabul etti. Benim artık bu dünyadan vazifem bitti manasında ben artık buradan gideceğim demiş. İşte bu İslam alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ve alem şumul bir din olması münasebetiyle bizler bunu dar kalıplara sığıştırmamız hapsetmemiz bu dine hizmet değil, bu dine ihanettir bağışlayın beni. İşte büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye. Burada bir de bu var, kutsi. Yani sizi birisi bir kurum adına, bir kuruluş adına, bir daire adına gönderir. Siz oranın vazifelisi olursunuz. Ama bu kutsi bir hizmet bakın. Kutsi bir vazife-i imaniye. Bu iman hizmeti, iman. Hakikatlerini yayma vazifesi sadece Allah tarafından görevlendirilen, görevlendirilmiş olan bir kutsi vazife. Ve hizmeti Kur'aniye omuzumuza ihsan ilahi tarafından konulmuş. Şimdi bak biz bunu almışız demiyor üstad. Omuzumuza ihsan ilahi tarafından konulmuş diyor. Yani siz pazara, bakkala, markete gidersiniz. 3 kilo şundan, 5 kilo şundan, 3 konserve şuradan. Bir paket bundan alırsınız istediğiniz gibi. Ama şu hizmeti imaniye ve Kur'aniye'yi biz seçmedik kıymetli dinleyiciler. Omuzumuza diyor üstad ihsan ilahi olarak konulmuş, tarafından konulmuş. Yani biz ne buna layıktık ne de ancak bizi biz bunu yapacak istedat ve kabiliyetteydik. Ama Cenab-ı Hak olarak, lütfu olarak, özel bir hediyesi olarak Lütfu olarak omuzumuza koymuş bakın omuzumuza. Alsak biz taşımış olacağız. Ama omuzumuza konulmuş olması hem bize ağırlık vermesi, hem bizim belimizi çatırdatması, hem de onu taşımamız manasında bize bir ikaz yapıyor. Hem de biz onu seçmediğimiz sadece bizim üzerimize koyan tarafından konulmuş olma manasında geliyor. İşte omuzumuza ihsan ilahi tarafından konulmuş elbette... Herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz diyor. Yani olsa da olur olmasa da olur falan değil. Bu yolda olanın mecbur olduğu, bunsuz o yolda o işin yapılamayacağı veya o işin hakkını verilemeyeceği noktasında elbette diyor üstad. Herkesten ziyade bütün kuvvetimizle bütün kuvvetimize bakın. Yani işte biraz himmeti o tarafa filan değil. Bütün kuvvetimizde ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Mükellef ne demek? Mecburiyet ne demek? Bugün vergi mükellefleri var. Vergi mükellefi ne yapıyor? Maliye'nin, Maliye, Maliye Bakanlığı'nın tespit ettiği kurallara, kanunlara, oranlara göre vergi ödüyor. Vergi mükellefi o. Mükellef olmayanların hiçbir sorumluluğu yok. Şimdi burada biz Mecbur ve mükellefiz deyince biz orada kendimize göre hareket edemeyiz. Allah'a ve Resulullah'a ve Kur'an'a göre hareket edeceğiz. İşte bunun için diyor ki ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derecede muhtaçız. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez. Hem şiddetli mesul oluruz. وَلَا تَشْتَرُوا بِاَيَةِ سَمَانًا قَل۪يلَ ayetindeki ayetlerimi az bir fiyatla yani dünya menfaati karşılığında satmayın Bakara suresi 41. ayetindeki mealindeki şiddetli tehdit kerane nehi ilahiye masar olup saadet ebediye zararına manasız, lüzumsuz zararlı, kederli hutfuruşane sakil riyakarane bazı hissiyat-i süfliye yani süfli hissiyatlar ve menafi-i cüz'iye, cüz'i cüz menfaatlerin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'aniye'nin hizmetine taarruz, hem hakaiki imaniye'nin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Şimdi kıymetli dinleyicilerim, İslam tarihinde kuzman diye birisini anlatırlar. Efendimizin ashabı arasında yer almış, ve sonrasında asapla beraber harp etmiş, cenk etmiş, cihad etmiş ve cephede de ölmüş. Yani biz Müslümanlar tarafında ölenene diyoruz? Şehit olmuş diyoruz. Ve bu cephede dünya hayatını feda edince Ashab-ı derler ki kuzman ne güzel harp etti, ne güzel savaştı ve şehit oldu. Şehitler kervanına dahil oldu, şehitlik makamına vasıl oldu. Herhalde şimdi cennetler eftare geziyordur. Efendimiz duyar bunu, Efendimiz'e ulaşır bu ifadeler. Allah Resulü başını sallar. Bir insanın daha cehenneme gitmesinin kendisine vermiş olduğu o üzüntü, o rahatsızlığı ifade eder derecesinde yüzünü buruşturur ve der ki hayır der. Kuzman Allah için savaşmamıştı. Kuzman ne güzel harp ediyor. Ne güzel cenk ediyor. Ne güzel yiğitçe savaşıyor diye savaştı. Herkes de onu söyledi. O burada ücretini aldı. Kuzman Allah için savaşmamıştı. Kuzman ebediyen cehennemdedir buyurur. İhlasın ehemmiyetini gördünüz mü? Allah için savaşmış olsaydı şehit olup cennete girecekti bak. Ama Allah için savaşmayınca. Yani ihlas amelin ruhu özü. Eğer bu meselede Allah rızası yoksa onun ne bu taraftan öte tarafta bize kazandıracağı bir şey yoktur. İşte burada ne diyor? Ey kardeşlerim mühim ve büyük bir umuru hayriyenin yani mühim hem de büyük hayırlı işlerin umuru hayriyenin hayırlı işlerin çok muzır manileri olur. Çok muzır. Her hayrın bir engeli vardır diye bir söz var. Yani siz bir hizmete gideceksiniz, bir sohbete gideceksiniz, bir camiye, cemaate yetişeceksiniz, bir kitap okuyacaksınız, bir Kur'an okuyacaksınız, bir zikre gideceksiniz, hayırlı bir hizmete gideceksiniz. Allah! 50 tane mani çıkar. Ama bir maça gidin, bir kahvahaneye gidecek olun, bir eğlenceye gidin, bir sefate gidin size nefis hiçbir engel çıkartmaz. Aslında orada Allah çıkarmıyor. ha. Biz olan hadiseleri engel görüyoruz, öbür taraftaki olanları da nefsimiz istiyor ya onu. Biz arzu ediyoruz ya engel görmüyoruz. Yani onu ehemmiyet vermiyoruz. Onu çok önemsemiyoruz. Onun için bize o engel gelmiyor. Burada çok hassas bir nokta var. İşte mühim ve büyük bir umuru hayriyenin çok muzır manileri olur diyor. Şeytanlar o hizmetin ile çok uğraşır. Şimdi hırsız dolu ambara gider mi? Gider. Boş ambara gitmez. Dolayısıyla hırsız Meyhanedekiyle, kahvehanedekiyle, fuhuşhanedekiyle uğraşmaz. Hırsız kiminle uğraşacak? Şeytan kiminle uğraşacak? Bağışlayın. Camidekiyle, cemaattakiyle, tarikattakiyle, tasavvuftakiyle şunla bununla uğraşacak. Niye? Çünkü orada dolu, doluluk var. Dolayısıyla hırsızın boş ambara gitmeyeceği gibi şeytan da boş insanlara gitmeyecek. Onun için de şeytanlar o hizmetin kadimleriyle hizmetçileriyle çok uğraşır bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İşte madem bu kadar düşman şiddetli çok, bizler az ve zayıf hem de bütün bu maniler ve şeytanlara nefis karşımızda, işte bütün bunlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir ki, mümin yıkılmasın. İhlası kıracak yani ihlası ortadan kaldıracak. İhlasa Halal getirecek, zarar verecek, esbaptan, sebeplerden, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Şimdi dedim ya eserlerde kullanılan ibarelerin her birisinde bir hikmet var. Şimdi kedi köpeği bağışlayın deseniz, onlarda bile biraz böyle bir sevimlilik var. Ama yılan akrebi gördüğünüz zaman içinize bir ürperte hasıl olur. İşte diyor Üstad Hazretleri, iklası kıracak sebeplerden, Yılandan akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Yani bu sebeplere maruz kaldığınız, bu sebepleri götürecek his içinizde duygu düşünce geldiği an, yılanı akrebi görmüş gibi böyle içinizde bir titreme olacak, bir burkuntu olacak, bir tiksinti olacak. İşte bunun için de diyor ki, yılandan akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz diyor. Hazreti Yusuf aleyhisselam, Bismillah İnne nefse le emmaretin bis illa ma rabbi damaseela. Evet. Rabbimin merhamet edip korudukları hariç nefis daima fenalığı ister, kötülüğe sevk eder. Yusuf Suresi 53. ayet. Nefse emmare'ye itimat edilmez. Yani nefse emmare bakın. Hani Asap Hazretlerinden birisi Allah Resulü'nün arkasında namaza durmak istiyor. Efendimiz buyuruyor ki dayanamasın diyor. Dayanırım ya Resulullah diyor. O durunca Allah Resulü başlıyor bakın bir rekatta. Bakara bitiyor iki buçuk cüz. Ali İmran arkasından başkası arkasından başkası. Sonrasında bir rükuya gitti diyor. Rükusu kaideden az değildi diyor. Sonra bir secdeye gitti. Secdesi de rükudan az değildi diyor. Ve ben aklıma kötü kötü şeyler gelmeye başladı. Ne geldi diye sorduklarında Vallahi bırakıp gidecektim diyor. Dayanılacak gibi bir manzara mesele değil ki diyor. Şimdi nefis bakın. Biz öyle iki buçuk cüz falan istemiyoruz insanlarda. Rükuda rükunun hakkı. secdede de secdenin hakkı. Nasıl ki eğer vaktiniz, imkanınız müsait olduğu zaman bir sofrada katı bir yemeğin yanında sulu bir yemek. Onun yanında işte bilmem ayranı, yoğurdu, salatası, cacığı. Sonrasında çorbası bilmem nesi. Sonrasında meyvesi, kahvesi, tatlısı. Şimdi bunu yapıyor mu, yapmıyor mu insanlar? Şimdi o zaman sofrada sofranın hakkı, bağışlayın yatakta yatağın hakkı. Peki namazdan için namazın hakkını vermiyoruz biz. Nefis istemiyor ki. Bir buçuk saat bir kebapla uğraştırıyor nefis. Bir cızbızla uğraştırıyor. iki saat bir çiğ küfte yoğurtmakla uğraştırıyor. Ama secdede şöyle bir beş dakika. Bakın beş dakika diyorum. Alnınızı secdeye koysanız. Ki insanın Rabb'e en yakın olduğu an secde anıdır. Hani haşa Cenab-ı Hakk'ın eli ayağı yoktur. O mekandan münezzehtir. Cisimden münezzehtir. Ama sanki böyle secdede insan öyle bir havaya, öyle bir atmosfere giriyor ki Allah'ım nerede ayakların der gibi böyle. Secde insanın Allah'a en yakın olduğu an. Secde. Gözümün nuru namaz demiş Efendimiz. Efendimiz. Ve Allah Resulü'nün secdeleri vardı ki secdeye gittiği yerler ıslanıyordu sallallahu aleyhi ve sellemin. Ama nefis istemiyor ki kıymetli dinleyiciler. Hemen hani halk arasında iki kat bir ayar derler ya. Yat yat kalk kabul eden hak yok arkadaş. Öyle yat yat kalk kabul eden hak değil bu. Namazda bir defa o tesbihleri içinden gele gele. Subhana Rabbi'el ala. Subhana Rabbi el Ala, Subhana Rabbi Ala diyeceksin ki onun hazına varacaksın. Sonrasında Subhana Rabbi el Azim, Subhana Rabbi el Azim, Subhana Rabbi Azim diyeceksin. Fatiha'yı okurken çabuk çabuk böyle teravihlerde bizim bazılarının yaptığı gibi Elhamdülillahi min bunun kazandıracağı bir şey yok kıymetli diniciler. İnsan şunu diyecek Elhamdülillahi Rabbil alemin. Dediği an, alemlerin Rabbine hamd olsun dediği an, o alemler sözü ağzından çıkarken bütün alemler adeta insanın gözünün önüne geliyor gibi olacak. İşte o namaz bizim miracımız olur. İşte o namaz bizi kötülüklerden alıkoyar. İşte o namaz bizi öte tarafta kabrin içerisinde aydınlatıcı bir hal hale gelir. Bize dost olur, bize yar olur, bize yardaş olur işte nefs bunu istemiyor kıymetli dinleyiciler onun için enaniyet ve nefsi emmare sizi aldatmasın nefsi emmareye itimat edilmez bir de ben bilirim işte bizim en büyük düştüğümüz tuzaklardan birisi ben bilirim kardeşim ne biliriz biz Allah bize bildirmezse ne biliriz bakıyorsun insan ben bazı yerlerde görüyorum aczane topluluklarda zaten Allah bize iki kulak vermiş, bir dil vermiş. İki dinleyelim, bir konuşalım diye. Ama insan bir de bildiği meselede konuşmalı. Adamın ne Kur'an okumuş, ne mal okumuş, ne hadis okumuş, ne ilmihal okumuş, ne tefsir okumuş, ne İslam tarihi. Fakat birazcık böyle ortarı boş bulunca bakıyorsun ki din hakkında ahkam kesip bas bas konuşuyor. Şimdi bu noktadan nefis orada insanı konuşturtuyor. Enaniyet ve nefsi embali sizi aldatmasın diyor. Bakın bunun altını bir daha çiziyorum. Kendi nefsimde dahil bu derse kendi nefsim en başta muhatap kıymetli dinleyiciler. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için. Evet. Yavaş yavaş artık bitireceğim. Düsturlara geliyoruz. O düsturlarda inşallah yarın devam edeceğiz sizlerle. Çünkü bu ihlas meselesi hani derler ya çok su götüren bir mesele. Çok böyle üzerinde durarak hatta bu işi acizane men gibi günahkar men gibi riyakar men gibi kendi içerisinde bile bütünleşememiş birisi değil de bu işin ehli insanlar risaleleri böyle tamamen mas etmiş insanlar yutmuş insanlar risaleyi kendi malı gibi böyle hakikaten adeta beyin zerreciklerini işlemiş olan abilerimiz büyüklerimiz yapsa da bizler de böyle diz üstü oturup onları dinlesek hakikaten gerçek böyle ihlasa ermiş Allah tarafından da erdirilmiş olan büyüklerimizden bunu dinlesek de hepimiz bu ihlas meselesinde bir mesafe kat etsek ama inşallah o zamanlarda gelecek ama diyor ki ihlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek düsturlar rehberiniz olsun birinci düsturunuz diyor İnşallah bu birinci düsturu yarın siz güzel dinleyicilerle beraber kendi nefsimde beraber okuyacak, buradan alınması gereken dersi almaya çalışacağız. Cenab-ı Hak ihlası kazanma yolunda hepimizin yar ve yardımcısı olsun. İhlası kıracak sebeplerden korunma adına çababa gayret sarf eden kullarından eylesin. İhlasımızı kıracak her türlü hal ve hareketten, duygu ve düşünceden cümlemizi muhafaza eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyor. Dudaklarınızdan dualarınızın eksik olmaması Recasıyla, ümidiyle, duasıyla hepinize hayırlı günler diliyorum efendim.